1. Sümer toplumunu nasıl yorumlamalıyız? Konumuz yapısal sosyolojiye girişi olduğundan bu amaçla bağlantılı olarak Sümerlere yer vereceğiz. Uygarlık tarihini yapmıyoruz. Fakat yorumlarım buna katkı niteliğinde anlaşılmalıdır. Şu soruya yanıt arıyorum. Sümer örneğini tarihi yorumlamada nasıl değerlendirmeliyiz? Cevaplar hem yöntemsel açlık hem de tarihe giriş için katkı sağlamalıdır. Örneği çok çeşitli açılardan işlemekte yarar vardır. A. Aşağı Mezopotamya'da Dicle ve Fırat'ın birleştiği ve yaklaştığı yerlerde zengin alüvyonlu ve sazlık topraklarda inşa edilen bu uygarlığın daha kuzeyinde muhteşem bir aşama geçiren ve adına Tel Halaf dönemi milattan önce 6000 ila 4000'de denilen neolitik kurumlaşma aşamasında besin bolluğu ve çeşitliliğinin sağlandığı bilinmektedir. Buna yol açan üretim teknikleri kadar, bu teknikleri keşfeden zihniyete yol açan köy toplumudur. Yerleşiklik, tarla demektir. Beraberinde birbirlerini besleyerek gelişen toplumsal kurumlaşmadır. Kurumlaşma bir anlamda toplumsal zihniyetin örgütlenmesidir, kolektifleşmedir. Mevsimlerin elverişli, yağmurların yeterli olması sulamayı öncelikli kılmaz. Fakat sulamanın önemi kavranır. Milattan önce 3000'lere doğru Yukarı Mezopotamya birçok köy yerleşiminin kent sınırına yaklaştığını kanıtlamaktadır. Bu konuda arkeoloji bu sahalarda kazılmış onca örnek saymaktadır. Kent için belirleyici göstergelerden olan surlarla çevrime birçok hükütte ortaya çıkarılmıştır. Fakat sulamanın sınırlı oluşu ve yağmurla hasat daha fazla büyüme ve sayıca çoğalmayı zorlamaktadır. Aşağı Dicle ve Fırat sulama için çok elverişli ve toprak bol ve verimlidir. Milyattan önce 5000lerde ilk köysel yerleşmelerin kuzeyden Tel Halaf kültüründen indikleri kanıtlanmıştır. Zaten dönem artan nüfusdan ötürü sürekli hareketliliği de zorlamaktadır. Büyüyen ve artan köyler dört tarafa yayılma istidadındadır. Bu süreci ana hatlarıyla belirtmeye çalışmıştık. Daha güneye inildikçe yağmurların azalması kesin sulamayı bu da beraberinde kapsamlı bir örgütlenmeyi gerektirmektedir. İdeal örgütlenmenin ziggurat denilen tapınaklar çevresinde gerçekleştiğini gözlemlemekteyiz. Zigguratların iç içe geçen üç işlevi tüm Sümer toplumunu çözmek açısından kilit önem taşır. Birinci işlev en alt katta zigguratların mülkiyetinde olan toprak çalışanlarıdır. Araç gereç yapıcıları da burada barınmaktadır. İkinci işlev, ikinci katta oturan, rahipler tarafından yerine getirilen yönetim görevidir. Rahip, büyüyen üretim işleri için hesaplamayı, çalışanları kolektif çalıştırmak için ikna gücünü sağlamak durumundadır. Yani hem din hem dünya işlerini birlikte yönetmelidir. Üçüncü işlev, üçüncü kattaki tanrı varlıklarca bir nevi ilk panteon örneklerini olduğu gibi yerine getirmektedir. Manevi etkilemede, özgür insan savunmasında da ideal ettiğim gibi zikurat daha sonraki uygarlık toplumlarının adeta maketi gibidir. Bu o denli ideal bir kuruluştur ki bugün sayıları yüz binleri, nüfusları milyonları aşan kent toplumunu doğuran ana modeldir. Hatta belirtmiştim, kent toplumunda kurumlaşan devlet tipi örgütlenmenin ana rahmidir. Zikurat kendi zamanında da sadece kentin merkezi değil, kentin kendisidir. Kentlerde üç ana bölmeye ayrılır. Meşruiyeti doğurma, doğurma ve sağlama bölümü olan mabet, şehir yöneticilerinin biraz daha geniş olan oturma bölümü ve en geniş kesim olan çalışanlar için oturma mahalleleri, işte zikuratlar bu üç işlevi birlikte yerine getiriyorlar. Hem de dünyada ilk kuruluş örneği olarak. Biraz daha yakından baktığımızda, rahibin kesinlikle ilk girişimci olduğunu görüyoruz. Dönemine göre kapitalist veya patron A'dır. Yapması gereken tarih işleri vardır. Bir defa yeni bir topluma damgasını vuracak kent kurucusudur. Etrafında basit bir köy değil, kent biçimlenecektir. Günümüzde bile bunun ne kadar zor bir işi olduğunu göz önüne getirirsek, rahibin önündeki görevin muazzam büyüklüğü daha iyi anlaşılır. İnşa edilecek kent için çok sayıda çalışana ihtiyaç vardır. Bunları nereden sağlayacaktır? Klan ve etnisiteden insan kopartmak çok zordur. Bugünkü gibi işsizlik kurumlaşmamıştır. Tek tük kopanlar yeterli değildir. Henüz zorla insanları köleleştirme dönemine geçilmemiştir. Muhtemel rahibin tüm avantajı Tanrı silahını kullanmaktır. İşte burada rahibin muhteşem işlevinden biri devreye giriyor. Tanrı inşa etme görevi. Konu çok önemlidir. Bu görevde başarılı olunmazsa yeni kent ve toplumu dolayısıyla bol üretim gerçekleştirmeyecektir. Neden ilk devlet yöneticilerinin rahipler olduğunu da bu örnek gayet iyi açıklamaktadır. Zikurat sadece kenti, bol üretimi ve yeni toplumu değil, Tanrıyla birlikte tüm kavramlar dünyasını, hesabı, büyüyü, bilimi, sanatı, aileyi hatta ilk değiş tokuşu da yeniden planlamak, projeye bağlamak, ve inşa etmek durumundadır. Raib ilk toplum mühendisidir, ilk mimardır, ilk peygamber taslağıdır, ilk ekonomisttir, ilk işletmecidir, ilk işçi başıdır, ilk kraldır. Raibin temel işlerini daha ayrıntılı görelim. B. Raibin en önemli işlerinin başında yeni bir din ve tanrı inşası gelir. Benim yorumuma göre, Sümer rahiplerinin din icat etmelerinin özü, eski totem tapınmasıyla putçuluğu aşan, İbrahim'i dinler arasında kopuk gibi gözüken geniş halkasını oluşturmasıdır. Gökleri düzenleyen kuvvet kavramı olarak Tanrı'yla toplumun kimliğini belirleyen totemik dinin bir karmaşasını oluşturmaktadır. Totemin klanı ve onun genişlemiş hali olan kabileyi belirleyen kimlik ifadesini temsil ettiği genel kabul görmüş bir yorumdur. Klanın yaşamında önem taşıyan herhangi bir nesne totem olabilir. Çoğunlukla güç ifadesi taşıyan varlıkları esas alırlar. Halen aşiret adlarında rastladığımız aslan, şahin, yılan, kurt, güneş, rüzgar, yağmur, önemli bitki ve ağaç adları bu dönemden kalmadır. Neolitik'in devindirici gücü olan ana kadın etrafındaki kutsallık inşası erkek rahibinkini andırır. Totamik ve göksel tanrı temsilcileri bereket, verimlilik sembolü ana tanrıça biçiminde önem kazanır. Ana tanrıçalık daha sonra Sümer rahip tanrılarıyla Büyük savaşlar verecektir. Özellikle kurnaz erkek tanrı, enki ile kadın tanrı canın baş figürü, inanlı arasındaki çekişme, Sümerik destanların baş konusudur. Bu kavganın temelinde, ana kadın önderliğinde yukarı Dicle, Fırat havzasındaki köyler etrafında yoğunlaşan, Sümürüye yer vermeyen Neolitik köy toplumuyla yeni türemeye başlayan, Rahibin inşa ettiği, ilk defa sömürüye açık kent toplumu arasındaki her düzeydeki çekişme ve kavgaya olanak veren çıkar farklılığı yatmaktadır. Tarihte ilk defa ciddi toplumsal sorunlar doğmaktadır. İki toplumun yönlendirici güçler arasındaki kavga şüphesiz toplumsal sorun kaynaklarıdır. Fakat tarihte gördüğümüz gibi bu kavganın dili ve kavramları o dönemin zihniyet biçimleri tarafından belirlenir. Çünkü bugünkü zihniyet biçimleri yoktur. Toplumun kendisi yarı tanrı bir kimlikle ancak ifade edilmektedir. İnsan zihni soyutlanmış bir kimlik anlayışından çok uzaktır. İnsan zihni o dönemde doğayı canlı zannetmektedir. Doğa tanrı ve ruhlarla doludur. Bu, bugüne göre geri değil. Bana göre ileri, doğruya yakın bir yorumdur. Onlara dokunmak tehlikeli sonuçlar verebilir. Hepsinin kutsallıkları vardır. Büyük özen ve saygıyla yaklaşmak gerekir. Kendilerine gösterilecek en ufak bir saygısızlık felaket getirebilir. Dolayısıyla onları kızdırmamak için adaklar, kurbanlar sunmak gerekir. Kurbanlarla kutsalları, Tanrı'yı hoşnut etmek için o denli önem kazanır ki çocuk ve genç oğul ve kızlarını kurban etmek uzun süre bir gelenek haline alır. Bu dehşet verici bir gelenektir ama bununla toplumun ayakta tutulduğuna inanılmaktadır. Uzun süre rahip ve rahibeler tarafından bu gelenek saptırılacaktır. Ama özünün kutsallık ve korunmayla ilgili olduğu kesindir. İnsan topluluklar arasındaki her türlü ilişki, bu kutsallar ve tanrılar arasındaki ilişki ve çelişki olarak ifade edilmektedir. Zihin ve dil böyle inşa edilmiştir. Bugünün pozitif bilim dili yoktur. İnsanlık bu yeni pozitif bilim dilini, daha doğrusu dini son 200 yıldır tanımaktadır. Tarih yorumlamaya çalışırken bu gerçeği asla göz ardı etmemeliyiz. Dolayısıyla inanla ve enki arasındaki kavga çetin bir toplumsal kavgadır. Şüphesiz bu kavganın maddi temeli vardır. Nitekim günümüzde Türkiye'de de yaşanan kavgada da bu yorumun doğrulanmasını görmekteyiz. Pozitivist ve bilimci geçinen CHP güçleriyle İslam inancına, dinine bağlı olduğunu iddia eden metafizik AKP arasındaki mücadelede tarihin diyalekliğinin nasıl cereyan ettiğini bir kez daha yakından görmüş oluyoruz. Dini toplumsal kavgaya karıştırmayan hiçbir askeri, siyasi ve ekonomik mücadelenin olmadığını iyi bilmeliyiz. Aksi halde, real sosyalizmin durumuna düşeriz. Sümer rahibi icadı olan göksel tanrı, en ile yerdeki tanrı, enki erkeksi karakterlidir. Bu gerçeklik, Sümer kent toplumunda öne çıkan erkek gücünü yansıtmakta, yani erkeği kutsallaştırıp tanrılaştırmaktadır. Öyle bir kutsama ki, yeni yüce önder erkek, yerden göğe kadar kutsallık ve tanrısallık kazanmış toplumun kendisidir. Yapılan işlemin altını biraz daha kazırsak, yüceltilenin rahip sınıfı olduğunu daha anlayacağız. Tıpkı inanla inancının altını kazıdığımızda neolitin yaratıcısı, yönlendirici gücü, ana kadınların toplumsal gücünü göreceğimiz gibi. Milattan önce 2000'lere kadar bu mücadele Sümer toplumunda denge giderek kadın aleyhine bozulsa da denk geçmektedir. Günümüze kadar kadın erkek ayrımındaki mücadeleyi tarihi renkleri içinde araştırmak daha öğretici olacaktır. Bunu yapmaya çalışacağız. Raip zikuratın en üst katını tanrılara verirken bu katı son derece gizli tutar. Kendisi baş rahip dışında kimsenin bu kata çıkmamasını kayıt altına alır. Bu taktik yeni dinsel gelişme için önemlidir. Böylece hem insanların sayısını ve merakını, hem de bağımlılığını geliştirir. Başrahip burada Tanrıyla buluştuğunu, konuştuğunu sürekli topluma yayar. Tanrının sözünü duymak isteyen, başrahibin sözüne bakmalıdır. Çünkü o Tanrının tek yetkili sözcüsüdür. Bu gelenek olduğu gibi İbrahim'i dinlere de geçmiştir. Hazreti Musa Sinla Turdağında Tanrıyla konuşup 10 emri almıştır. Hz. İsa, Hz. İsa'nın diğer adı, Tanrı Sözcüsüdür. Birçok defa o da Tanrı'yla konuşma denemesine girmiş, ancak şeytan bu girişimi boşa çıkartmıştır. Fakat sonunda başaracaktır. Hz. Muhammed'in miraca çıkışı, aynı geleneğin İslam'la devam ettiğini gösterir. Üst kat, Grek Roma dininde, Panteon olarak da daha görkemli biçimde düzenlenecektir. İbrahim'i dinlerde ise Havra, Kilise ve cami olarak daha da görkemleşerek yeniden düzenlenecektir. Toplumdaki din sınıfının artan rolü çok açıktır. Baş rahip, Tanrı katında, evinde, düşünce yoğunluğunu başaran kişidir. Yeni toplumun düzenlenmesinin etkili olması için bu düzenlemenin Tanrı'yla diyaloğunda geçen sözlere göre olması son derece önemlidir. Tanrı temsilleri için ilk defa bazı heykellerde bu katta yerleştirilmektedir. Bu buluş, İnsan merakını daha da arttırır. Kavramsal Tanrı'nın simgesel putları, figürleri gerekli görülür. Zaten dönemin insan belliği bu tip soyut kavramlarla düşünmekten çok, figürlerle zihni tasarıya hepten yatkındır. Figürsel olmayan düşüncenin, yani sözel, soyut düşüncenin anlaşılması çok güçtür. İnsan toplulukları işaret dilinin bir nevi figür veya beden dili etkilerini yoğunca yaşamaktadırlar. Dolayısıyla figürlü, putlu tanrı kavramlaşmaları son derece anlaşılırdır. Ana tanrıça döneminden kalma, çok sayıda şişman kadın figürü daha mütevazı olup, üreten bereketli ana kadını temsil etmektedir. Demek ki zikuratın üst katının ilk tanrı evi, panteon, kilise, havra, cami, cema, üniversite örneği olması son derece öğreticidir. Zincirlemesine birbirine bağlı bu tarihsel oluşumlar toplumun kutsal hafızasına, kimliği anlamına da gelmektedir. Diğer adıyla teoloji bu hafızayı felsefeleştirerek öğretmektedir. İlk örneğinden kopuk ve soyut olarak tarihteki en büyük çarpıtmalar ilahiyat teoloji alanında yapılmaktadır. Şüphesiz bilim ve felsefenin gelişmesinde ilahiyatın rolü yatsınamaz ama tanrısallığın toplumsal kaynağını belirlemeyerek Soyutun soyutuna, putun putuna sığınarak bunu yürüttükleri için inşa ettikleri toplumsallıkla genelde uygarlığın, özelde bugünkü uygarlığın oluşumundaki baş sorumlu sınıf konumundadır. Şüphesiz doğru, asıl kaynaklarına inen ilahiyet yorumları anlam bilimine büyük katkı sağlar. Fakat ağır basan tarafları olan tüm resmi devlet ve hiyerarşi düzenlerinde yer aldıkları konumlarıyla ilahiyatçıların en derin anlam çarpıtmalarını, bilinçli veya kendiliğinden yürüttüklerini anlamak önemlidir. Bugünkü Orta Doğu'yu anlamak için bu hususları ve her önemli aşamada aldıkları yeni biçimlerini gözlemleyerek anlaşılır kılmaya çalışacağız. c. Rahibin ikinci önemli işi toplum mühendisliğidir. Hem yeni toplumu planlamakta, inşa etmekte hem de bizzat yönetmektedir. Bu görev bizzat rahiplerin katı olan zigguratın ikinci katında yürütülmektedir. Rahipler, Tanrı vekilleri olarak baş sorumluluğunda kutsal bir sınıfa kadar çoğalacaklardır. Her kentin yönetici azınlığı olarak ilk hiyerarşik kutsal yönetim kastı oluşturacaklardır. Rahiplerin, profesörün de ilk taslakları olduğunu boşuna söylemedik. Rahipler, maddi değerlerini üretimini birinci kattaki adamlarına kullaşmanın başlangıcı yaptırırken, kendileri esas olarak Tanrı'yla birlikte bilimle ve O'nun düzenlemesiyle uğraşmaktadır. Yazı, matematik, astronomi, tıp, edebiyat ve tabii ki ilahiyet biliminin temelleri orta kattaki rahip odalarında atıldı. Orta kat aynı zamanda okul, üniversitenin ilk taslağıdır. Tanrı katı mabetlerin, rahip katı okulların protipidir. Bu faaliyette şüphesiz büyüyen kent toplumunun işlerini yöneltmek başlıca etkendir. Maddi faaliyetlerin kendi başına, yani Marx'ın yorumuyla özgür emekçilerle hiçbir zaman yürütülmediğini iyi anlamak gerekir. Kapitalist dönemde dahil hiçbir sınıflı toplumda özel veya kolektif mülk sahiplerinin özgür emekçileri olamaz. Baskı ve meşrutiyetle kullaştırılmayan hiçbir insan başkalarının mülkiyetinde özgürce çalışmaz. Yeri geldiğinde bu konuları da yorumlayacağız. Raipler yönetim işlerine önemli oranda meşruiyetle sağlamaktadır. Bundaki en büyük hünerleri tanrı sözcülüğü ve bilim tekelciliğidir. Tanrı sözcülüğü ve bilimsel buluşları kendilerine muazzam bir yönetim gücü vermektedir. Unutmayalım, kapitalizmde bile bilim güçtür. Bu bilimin temellerinin Neolitik toplumda özellikle Tel Halaf döneminde M.Ö. 6.000-4.000 sağlandığını hatırlatalım. Ana kadın tanrıçaların katkıları bu dönemde belirleyicidir. Tüm bitki, evcil hayvan, çömlek, dokuma, öğütme, ev, kutsallık evi konularında ana kadınların ilk öğretmen konumu iyi anlaşılmalıdır. Ana tanrıça Innan'ın erkek tanrı Enki ile mücadelesinde en büyük ideası 104 büyük icadın sahibinin kendisi olduğunu, bunları kendisinden çaldığını Enki'ye ısrarla söylemesinin altında yatan gerçeği gayet iyi anlatmaktadır. Yani çoğu buluşu ana kadınlar yaptılar. Erkek yöneticiler bunları kendilerinden çaldılar. Uygarlık aşamasının biraz da bu temelde inşa edildiğini göreceğiz. Raiplerin buluşlardaki katkıları küçümsenemez. Uygarlığın bilimsel temellerinde onların icat ettikleri yazı, astronomi, matematik, tıp ve ilahiyatın rolü kesindir. Bilimi başlatan süreçte Sümer raiplerinin yerinin başat olduğunu söylemek yerindedir. Tarihte bilindiği üzere, ilk Sümer krallarına Raip krallar denmesi gerçekliğini bu anlatımda bulmaktadır. Raip krallar kent toplumunun ilk krallarıdır. Her kentin öncelikle bir Raip kralı vardır. Bilim ve ilahiyet temelinde sağladıkları meşruiyet krallık yönetimlerinin esas nedenidir. Bu durum aynı zamanda zayıf yanlarını teşkil edecektir. Belli bir dönem sonra hanedanlıklar dönemine geçilecektir. Bunda ise hanedan başının ittifak ettiği güçlü adamın etrafındaki askeri mahiyet temel rol oynayacaktır. Zor, raip oyununu yenecektir. Bu konuyu sonra işleyeceğiz. D. En altta çalışanlar katı bulunmaktadır. Belki de ilk köleler. Serfler ve işçileşmenin temellerini attıkları için bu birinci kat çalışanlarını iyi kavramalıyız. Bunlar nereden ve nasıl sağlandılar? Zorun ve inkanın rolü nedir? Bunlar hangi topluluktan ve neyin karşılığında sağlanmaktadır? İşlerinde kadınlar var mıdır? Kadınlar ve ailenin rolü nedir? Bu sorunları yanıtlamak önemli bir aydınlanma sağlayacaktır. İlk çalışma gruplarının oluşumunda muhtemelen rahibin ikna gücü başla gelmektedir. Yaptıkları ilk üretim düzenlemesinde sulamayla birlikte artan besinlerin çalışmaları geldikleri yere göre daha iyi beslendikleri düşünülebilir. Artan nüfus ve güçlerle birlikte, Kabile çalışmaları sonucunda kabilesiyle anlaşmazlığa düşenler tapınağa kurtuluş çaresi olarak görmüş olabilirler. Diğer bir etken, tapınak inşasında ve üretiminde çalışmanın kutsallığı çok daha önemli bir rol oynamıştır. Her aile ve kabilenin belli sınırlar dahilinde çocuklarını tapınağın hizmetine vermeleri Orta Doğu geleneğinde çokça görülmektedir. Tapınak angaryası genel bir kategoridir. Hatta bir onur payesi bile vermektedir. Tapınakta çalışanlar toplumda daha onurlu karşılanmaktadır. Bir nevi Hristiyan manastırcılığına benzetilebilir. Tarikatçılıkla da benzer yönleri vardır. Şeyhin mülkünde çalışmak onur ve sevap verir. Ziguratlar, kolektif çalışmanın ilk ve saf örneğini teşkil etmeleri açısından dikkat çekicidir. Örneğin bazı sosyologlar, Max Weber gibi, bu çalışmaları Firavun sosyalizmi olarak değerlendirmektedir. Zikuratların ilk komünist uygulama örneği oldukları açıktır. Zanaatkar toplulukları da çalışan gruba dahildir. Hep birlikte bir fabrika üretimini andırmaktadır. Ürünün fazlası depolanmaktadır. Bunun bir kıtlığa karşı iyi bir sistem olduğu açıktır. Bu işletme şekli rahiplerin gücünü olağanüstü arttırmaktadır. Hiçbir aile veya kabile bu etkinliğe ulaşamaz tüm aile ve kabilelere aşan bir topluluk ve güç söz konusudur. Yeni toplumun ve devletin rüşeğim hali olduğunu zigguratlar kadar hiçbir örnek açık sunmaz. E. Zikurat sisteminde kadın ve ailenin konumuna ne olduğu sorusu da önemlidir. Ana tanrıça dininin zikurat rahip dinine muhalefeti Sümer metinlerinde bolca izlenmektedir. Muhalefet çeşitli biçimler sergilemektedir. Kadın rahibeler kendi ağırlıkları altında tapınaklar inşa etmektedirler. Neredeyse her kentin bir kadın koruyucu tanrıçası vardır. Çarpıcı örnek, Uruk tanrıçası İnnâ'nın serüvenleridir. İlk Sümer devleti olarak tarihte anlam bulan Uruk kenti, bugünkü Irak'ın adı Uruk'tan gelse gerek, incelenmeye değer bir örnektir. İlk erkek kral Gılgamesh'in kenti olması açısından da ünlüdür. Muhtemelen Uruk ilk şehir devlet örneğidir. Milattan önce 3800 ile 3000 yılları tarihte Uruk dönemi olarak geçer. Kurucu tanrıçanın inanna olması eksikliğini ve ana kadının rolünün halen başat olduğunu yansıtmaktadır. Uruk'un Eridu'ya diyatlandırdığımız tanrı Enki'nin kenti belki de ilk raip devleti karşı mücadelesi destansıdır. İnanla ve Enki Şahsında kadın erkek mücadelesinin güçlü somut örneğe kadar destansı yanında göstermektedir. Kadın tanrıça figürü zamanla azalır. Babil döneminde kadın kesin bir yenilgiye uğramış gibidir. Kadın köle olduğu kadar resmi, genel ve özel fahişedir artık. Zikuratların bir kısmında kadınların aşk nesnesi olarak rol oynadıkları bilinmektedir. Hem de en iyi ailelerin kızları için aşk nesnesi rolü, onur payesi taşımaktadır. Seçkin ve ayrıcalıklı kızlar oraya alınır. Raip düzeninde kadın sunumu muhteşemdir. Zikuratlarda bir saray düzeninde her türlü güzellik eğitimlerinden geçmektedirler. Bazı etkinliklerde sanat, müzik gibi ustalaşmaktadırlar. Civar bölgelerin seçkin erkeklerinin beğenisine sunulmaktadırlar. Bazılarıyla anlaştıklarında evlendirilmektedirler. Bu tarzda tapınan hem geliri hem etkinliği çok artmaktadır. Tapınaktan kadın almak ancak soylu aile erkeklerine nasip olmaktadır. Ayrıca tapınak eğitiminden geçtikleri için bu kadınlar tapınak etkinliğini yeni kabileler içinde temsil ederek kendilerini yeni toplum devlete bağlamaktadırlar. Kadınlar bir nevi yeni rahip toplum devletinin en verimli ajanları durumundadır. Bu başta İsrail olmak üzere halen devletlerin etkin olarak kullandıkları bir yöntemdir. Kadının bu biçimde kolektifleştirilmesi genel ev sanatının prototipidir. Kadın düştükçe tapınakların soyru tanrıça ve aşk kadınlarından genel evin çaresiz, kendini pazarlayan en kötü işçisine dönüşecektir. Sümer toplumu bu açıdan da ilk olma onurunu veya onursuzluğuna sahiptir. Ama şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Eğer bu yöntem istismar edilip daha da onurlu bir seviye taşınsaydı ideal olurdu. Gerek ana kadının örneklik ettiği, gerek baba erkeğin önderlik ettiği düzenlerde kızların sağlıklı yetişmeleri güçtür. Ne bilgi ne maddi olanaklar bunu el verir. Kadın bakımı ustalık ve maddiyat gerektirir. İdeal alan olarak kadın tapınakları düşünülebilirdi. Fakat erkek egemen toplum baskı ve istismar yoluyla bu kurumu düşürür. Sümer örneği bu konuda hayli öğreticidir. Toplumun kıptayla baktığı ve kızlarını vermek için yarıştığı bir kurum söz konusudur. Bana göre bu haliyle halen erişilmemiş bir ilk örneği sunmaktadır. Kızlar bu tapınaklarda günümüzde kız enstitülerine benzetilebilir. Büyük gelişme fırsatı bulmaktadırlar. Temel amaçları da koca seçimi değildir. Yeni topluma, devlete öncülük etmektir. Daha soylu Aşklı bir toplumsal yaşama vazgeçilmez katkı sunmaktadırlar. İdeal bir toplumda kız çocuklarını kutsal ve yücelik arz eden bir yuvada okul düzeyinde eğitmek zorunludur. Özellikle her çekirdek ailenin veya geniş ailelerin kadın eğitimleri çok giridir ve genel toplumun erkek toplumu köleliğini aşılamaktan başka bir amaç taşımaz. Özgür kadın enstitüleri çağdaş tapınaklar olarak rol oynayabilir. Özgürlük sosyolojisinde buna değinmeye çalışacağım. Bir bütün olarak aile konusuna da. Zikuratların kadın düzenlemelerinin de yeni toplum devletin hizmetine geliştirilmiş oldukları açıktır. Raiplerin gerçekten hem büyüleyici düşündükleri hem de yeni toplum devletlerini ideale yakın düzenledikleri anlaşılmaktadır. Zikuratların yeni gelişen bir toplumsal etkinlik olarak ticaretteki rolü çok açıktır. Ve bilebildiğim kadarıyla metinlerde geçmese de tahminimce aynı zamanda bir ticarethane rolünde oynadıklarıdır. Artık ürün ve sanatkar araç üretimi ticaretle konu olabilir. Tarih, M.Ö. 4000 ila 3000 dönemini ilk defa ticaretin geliştiği çağlar olarak yorumlamaktadır. Sümer toplumu armağan sisteminden değişim sistemine geçildiği, yaygın bir metalaşmanın değişim değeri için üretim başladığı çağa denk gelmektedir. Dolayısıyla baş tüccar toplumu olması beklenir. Öyle olduğu da tarihteki örneklerinden anlaşılmaktadır. M.Ö. 3500 ile 3000 döneminde başlamış gözüken bir Urk kolonileşme sistemine tanık olmaktayız. Toros-Zagros sisteminde Urk kolonileri doğallıkla belki de devlet adına tarihte ilk kolonileşme hamlesidir. Hanedan kolonileri daha eskidir. Ayrıca farklı kabile kolonileri gerçek kolonileşme sayılmaz. Koloni için metropol bir kenti ihtiyaç vardır. Uruk, çok ünlü bir metropol olarak kolonilere sahip olması gerekir. Daha sonraları Ur, M.Ö. 3000 ila 2000, Asur, M.Ö. 2000 ila 1750 kolonileri ünlüdür. Şahsi görüşüm, Pençap'taki Harappa ve Mohanjadaura eski çağ kentleri ile Mısır uygarlığının kendisi de geniş anlamda Sümer uygarlığından kaynaklı bir koloni düzenidir. Bağımsız gelişse de, direkt sümer kentleriyle ilişkileri olmasa da, başat uygarlık olarak Dicle-Fırat çıkışlıdır. Raip düzeninde ticaretin etkin bir rol oynadığı muhakkaktır. Çünkü kendi ürün fazlalıklarıyla eksik ürün ihtiyaçlarının önemli bir kısmını ticaretle karşılamaları gerekir. A gibi saran koloni düzeni bunun içindir. Fırat ve Dicle kıyılarında birçok koloni bu amaçla kurulmuştur. Bunların bolca izlerine rastlamaktayız. Özellikle kereste, maden, dokuma ticareti yaygındır. Ziggurat etrafında kalın çizgilerle sergilemeye çalıştığımız gibi, yeni bir toplum-devlet protipinin oluştuğu kesindir. Devlet toplumunun somut, müşahhas gelişmesinin ilk ve tüm uygarlık sistemi etkilemiş örneğinin sümer zigguratlar kaynaklı olduğu kesin gibidir kaldı ki Mısır'dan Çin'e kadar diğer örneklerde aynı yolu izlemektedir. Devlet uygar toplumun doğuşu gerçekten raip tapınakların döl yatağından geçmektedir. Başka biçimlerde mayalandıklarına dair somut bir örneğe rastlamamaktayız. O halde ziggurat örneğini yorumlamamıza dayanarak diyebiliriz ki Sümer toplumuyla ilk maskeli tanrı ve örtük krallar çağına girdik. İlk maskeli tanrılar Sümer raipleri oldukları gibi peşi sıra örtük politik giysili krallarda gelmektedir. Ne tantana ne azametli yürüyüşle. F. Rahip devlet toplumunun arkasından hanedan devletinin geldiğini görmekteyiz. Devletli, toplum gibi bir toplumsal gelişmenin anlam yüklü olması, rahip tipini öncelikli kılmaktadır. Başlangıçta meşruiyet ve düzenleme için akıl dolusu kişilere ihtiyaç vardır kendini kanıtlaması gereken bir toplumsal inşa söz konusudur. Bunun, politik askeri güçle kurulmayacağını yorumlamak zor değildir. Zorun uygulanabilmesi için, öncelikle artık üretime ve ticarete açık, ona erişmiş bir topluma ve yönetim sistemine ihtiyaç vardır. Yeni toplum bu anlamda kurumlaşmış olmalıdır. Politik askeri güç ancak bu tür kurumlaşmış bir toplumu ele geçirirse, anlamlı olabilir. Aksi halde kaosu geliştirmekten öteye rol oynayamaz. Şüphesiz hanedanlıklar tarihi de, Mezopotamya'da eski ve güçlüdür. Etnisitenin farklı kimliklere kavuşmasıyla her aşiret kabile düzeni içinde aşireti kurmada, verimli alanlarda, üstlendirmede, iç sorunlarını çözmede tecrübe kazanan kişilerin etrafında hanedansal gelişme kaçınılmazdır. Muhtemelen bir aile ve kabile sivrilecektir. Aşiret yönetimini ya oluşturacak ya ele geçirecektir. Aşiret üyelerinin rızası şüphesiz belirleyicidir. Aralarında akrabalık bağları geçerlidir. Yabancıya yer yoktur. Özellikle ilk şekilleniş döneminde toplumsal gelişmenin klan kimlik zayıflığından sonra en güçlü kimliksel çıkışıdır. Tarihte bu gelişmenin ağırlıklı olarak M.Ö. 5000 yıllarında geliştiği yorumlanmaktadır. Kaynağı Sümer toplumu değildir. İlk argen, dil-kültür grupları olarak aşiretsel gelişme kuvvetle muhtemeldir. Semitiklerde de benzer bir gelişmenin belki de daha eskiden M.Ö. 9.000 ila 6.000 arasında ortaya çıktığı söylenebilir. Hanedanlığın aşağı mezopotamya'da güç kazanmasını M.Ö. 5000'lere kadar gözlemlemekteyiz. Uruk döneminden önce düşünülen El-Ubeyid dönemi M.Ö. 5000 ila 4000 erudü merkezli hanedanlar bakımından güçlüdür. Fakat devlet teşkilatlanmasına geçtiklerini görememekteyiz. Bir nevi kolonileşmeye yöneldiklerini kanıtlayan gelişmeler vardır. M.Ö. 5000 ila 4000 yılları arasında Aryan kültür tabakalarında semitik seçkin aile yerleşmelerine rastlamaktayız. İlk semitik koloniciliği bugün Güneydoğu dediğimiz Yukarı Dicle-Fırat Havzası'nda gözlenmektedir. Hanedancılığın bir özelliğini çok iyi kavramak gerekir. Günümüzü de yakından ilgilendiren bir özelliktir bu. Ailecilik ve ailenin çok erkek çocuğa sahip olması esas olarak hanedan ideolojisinin köşe taşıdır. Gerek çok kadınla evlilik, gerek sürekli erkek çocuk sahibi olmak hanedan ideolojisinin baş istemidir. Bunun anlaşılır nedeni politik güçtür. Raip anlam gücüne dayanarak öncülüğe geçtiği gibi hanedanın güçlü kişisi politik güce dayanarak öncülüğe oynayacaktır. Politik güç kavramı uyulmadığında soru çağrıştırır. Rahip gücün ise uygulamadığında Tanrı'nın gazabı gibi manevi bir güç uyarıcı etki yapar. Politik gücün esas kaynağı ise güçlü adamın askeri maviyetidir. Daha önceki avcılık döneminde, özellikle ana kadının etkili olduğu dönemde erkek kıstırılmış gibidir. Kısaca bu olguyu anlamak için ana kadın düzenini aile gerçeğini kavramak gerekir. Ana kadında ya koca belli değildir, ya da çok siliktir. Ana kadın çocuk doğururken öyle sevdiği erkekle aşk yapacak durumdaki kadın değildir. Aşk ve cinsiyetçi toplum henüz gündemde değildir. Kadın herhangi bir erkeğe karılık bağıyla bağlı değildir. Erkek de kadın üzerinde ne egemenlik kuracak ne de benim karım diyebilecek durumdadır. Avcılık oyalanılan, fazla verimli olmadı mı? değeri bilinmeyen bir iştir. Çocukların olması gibi bir durum da toplumda gelişmiş olmaktan uzaktır. Çocuklar ana kadınındır. Doğası gereği ana kadının öyle şehvet peşinde koşması, zevk için cinsel birleşme araması söz konusu değildir. Her canlı kadar bir cinsellik söz konusudur. Üreme amaçlı bir cinsellik durumu vardır. Çocuklar için emek harcaması ana kadına aidiyetlerinin temel nedenidir. Hem doğurması hem beslenmesi kendisine bu hakkı vermektedir. Dolayısıyla babasının belli olup olmamasının hiçbir toplumsal anlam taşımadığı dönemde babalık hakkından bahsetmek saçmalıktır. Yalnız ana kadının kardeşleri de önemlidir. Çünkü onlarla birlikte büyümüştür. Dayılık ve teyzelik gücünü bu en eski ana kadın hukukundan alır. Ana kadın ailesi o halde dayı, teyze, varsa onların çocukları ve kendi öz çocuklarından oluşmaktadır. Ana erkeli aile denilen anlatımda bu hususu ifade etmektedir. Neoletin baş köşesine oturan ana kadın ve ondan esinli ana tanrıça kültünün toplumsal ifadesi böyle yorumlanabilir. Dayılar dışında erkek siliktir, kocalık ve babalık inşa edilmemiştir. Hanedanlık, ideoloji ve uygulama olarak bu düzeni ters yüz etmenin sonucuna gelişecektir. Ata erkillik olarak da adlandırılan bu düzende, yaşlı erkeğin tecrübesiyle güçlü adamın askeri mahiyeti ve bir nevi rahip öncesi kutsallık lideri Şaman'ın ittifakıyla ataerkil yönetim kök salacaktır. Yaşlı erkeğin tecrübesi, yaşam deneyimlerini ifade eder. Bir yaşlılar meclisi düşünülebilir. Literatürde, jerontokrasi denilen yaşlılar yönetimi aşiretler bünyesinde erkenden görülen bir gelişmedir. Yaşlı erkek danışılan, akıl alınan bilge kişidir. Topluluğun ona ihtiyacı vardır. O da bu tecrübesini kullanarak yaşlılığın zorluklarını aşmaya çalışır. Toplulukla böylesi bir denge kurulur. Güçlü adam, ana kadın kıskacından kurtulmak isteyen erkeğin etkili avcılık konumuyla sağladığı güçtür. Fiziki gücü ve avcılık tekniği başarılı av sahasını arttırır. Bu özelliğinden yararlanmak isteyen gençlerle kurduğu birlik, daha da başarılı olmalarını getirir. Belki de tarihte ilk askeri mahiyet bu temelde ortaya çıkmıştır. Avcı, erkek tarihte kadın karşısında bariz bir üstünlüğe geçmiştir. Kabilenin yaşlılarıyla kurduğu ittifak, ataerkilliği anaerkillik karşısında güçlendirecektir. Son ittifak halkası toplumun şifa dağıtıcıları, mucize sahipleri olan şamanlardır. Rahip ve büyücünün ortak fonksiyonlarını taşır. Eğitimcidir. Belki de Toplumdaki ilk uzmandır. Biraz şarlatanlıkla karışık da olsa, şaman uzmanlığı toplumda giderek kurumlaşır. Şaman da daha çok erkektir. Hanedanlık inşasında bu güçlerin ittifakıyla anerkil düzen büyük bir darbe yer. Aralarında yoğun mücadele verildiğine dair izlere Sümer metinlerinde rastlamaktayız. Erkek bu düzen altında hem çocukların sahibidir, babasıdır... Hem çok çocuk, güç için özellikle erkek çocuk sahibi olmak ister hem de buna dayanarak ana kadının elindeki birikimleri ele geçirir. Mülkiyet düzeni gelişmektedir. Raip devletin kolektif mülkiyeti yanında hanedanın özel mülkiyeti de gelişmiştir. Çocukların babalığı bu yönüyle de gereklidir. Yani mirasın çocuklarına daha çok erkeğe geçmesi için babalık hakkı şarttır. Hanedanlık atayerkillik ve babalık sınıfı topluma yaklaşıldığının da kanıtı, göstergesidir. Hanedanlar, rahip devletleriyle olan çıkışmelerinde askeri güçlerden de yararlanarak politik devrim yaparlar. Sümer metinlerinde bu yönü birçok kavgaya ve politik altüst oluşa rastlanmaktadır. Nitekim Uruk kent devletlerinden sonra inşa edilen Ur devletler sistemi hanedan karakterlidir. Birinci, ikinci ve üçüncü Ur hanedanlığı bu gelişmeyi vurgular. Hanedanlık yönetimi, rahiplerin teolojik yöntemlerine nazaran daha layık politik bir sistem çağrıştırır. Yeni tanrılar inşa edilir. Rahipler artık politik önderliğin yardımcısı konumuna indirgenmiştir. Yine büyük rolleri vardır. Fakat giderek güçlerini daha da yitirecekler ve basit birer meşruiyet sağlayıcı olarak düzeni kutsayan propagandacılar haline geleceklerdir. Devletin doğrucuları, maskeli tanrılar artık ikinci, Üçüncü derecede örtük kralın mayetine sayılmaktadır. Devleti oluşturan rayipler sınıfının meşruiyet sırrını kullanmak için Hanedandan gelme krallar artık kendilerini tanrı krallar ilan etmekten çekinmeyeceklerdir. Her geçen gün sınıflaşma derinleşerek ve kent sayıları çoğalarak Sümer uygarlığı dediğimiz toplum tipi kalıcılığını kanıtlayıp kurumlaşacaktır. Orta Doğu toplumunda Hanedanlığın çok eski gelenekselliği günümüze kadar kendini taşımıştır. Orta Doğu'da cumhuriyet, demokrasi gibi sistemlerin gelişmemesi, raip ve hanedan kaynaklı devletleşmeyle yakından bağlantılıdır. Sümer uygar toplum modeli, en az neolitik model kadar dünyada uygarlığın gelişimini belirlemiştir. Kavram olarak uygarlığın kültüründen farklı sınıfsallıkla bağlantılıdır. Uygarlık sınıf kültürü ve devletiyle ilgilidir. Kentlilik, ticaret, ilahiyat ve bilimin kurumlaşması, politik ve askeri yapının gelişmesi, Ahlak yerine hukukun önce çıkması, erkeğin toplumsal cinsiyetçiliği yeni uygar toplumun hakim göstergeleridir. Bir anlamda bu özelliklerin toplamına uygar toplum kültürü de denilebilir. İki kavram bu haliyle özdeş kılınır. Aynı anlamda kullanılır, verimli hilal kaynaklı neolitik toplum kültürünün dünyaya yayılmasına benzer bir süreci ikinci büyük yayılma izleyecektir. Bu sefer uygarlık beşiği olarak rol oynayan verimli hilal topraklarında doğurup beşiğinde büyüttükten sonra yeni evladını artık kız değil erkektir, dünyanın yetişmiş kızlarıyla evlendirerek kendini çoğaltacaktır. Benzetme yerindedir. Neolitik kültürün yayılmasının daha çok ana tanrıça kızlarının dünyanın ulaşıldığı her alanda yetişkin hale gelmesiyle kurumlaştığını varsayabiliriz. Erkek egemen kültürü ifade eden uygar toplum ise, yayıldığı alanlarda erkek evladın kurumlaşması anlamına gelecektir. Kız evladı kendisine karılaştırarak bağlayacak olan uygar erkeğin nesli hepten erkekler doğuracak ve günümüze kadar uygarlığımızın erkekliği çoğalarak ve güçlenerek devam edecektir.